Nestağfirullah, Nestaizu Billah, Bismillah, Velhamdülillah, Vesselamu ala Resulillah, Esselamu aleykum, Saygıdeğer dinleyicilerim, Allahü Subhanehu ve Teala Hazretleri, Resulü Kibriya, Aleyhi Ekmelü Tehaya, Muhammedinül Eminül Mustafa, Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Hazretlerinin, kutlu siretini ashab-ı kiramın anladığı hulefa-yı reşidinin yorumladığı el evvelûn olan ilk iman eden ensar ile ilk iman eden muhacirinin tanıdığı şekilde tanımayı, anlamayı yorumlamayı ve hayatımızı böylece onurlandırmayı tebrikaların değil birliğin ve ittihadın öncüsü olabilmeyi sizlere ve bizlere lütfetsin, ihsan eylesin. Elbette ki iman eden bir mü'mine yakışan, Allah'ın rızasına giden temiz ve pak yolu, muhammed Mustafa'nın kutlu suret ve siretiyle talep etmektir. Lakin, hak vereceksiniz ki, saygıdeğer dinleyicilerim, dua ile talep, fiili dua ile birleşmedikçe, bir kanadı eksik kuş gibi olacaktır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Vahiy ile korunmuş olan mübarek ve mükerrem hayatı şeriflerini de bu bağlamda değerlendirmeli ve onu hayatımıza bu şekilde taşımaya gayret etmeliyiz. Böylece onun mübarek hayatının bilgileri sadece coğrafi gelişmelerin birer tanımlaması ya da nüfus bilgilerinin birer anlatımı olmanın ötesine geçmiş olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Arap Yarımadası'nın Mekke şehrinde dünyaya geldi. Kırk yaşına gelince, Allah subhanahu ve Te'ala tarafından, malumu aileleriniz olduğu üzere kendisine peygamberlik görevi verildi. O, insanları İslam dinine davet etmek, onları cennetle müjdeleyip, cehennemle korkutmak göreviyle görevlendirilmişti. İçinde yaşadığı toplumun inancı şirk, etrafındaki insanlar da müşrikti. Bu insanlar Allah Azze ve Celle'nin varlığını kabul etmekle beraber aynı zamanda da puta tapıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini ilk kabul eden sadık eşi Hazreti Hatice radıyallahu anha oldu. Onu birer ikişer diğer müminler takip etmişti. Hazreti Ali, Hazreti Zeyd ve Hazreti Ebubekir ilk müminlerden olmuşlardı. Bunların davetiyle halka genişlemişti. Müminlerin sayısı artmaya başlamıştı. İlk yıllar davet gizliden gizliye yapılıyordu. Bu konuda Resulullah Aleyhisselam müminlere taktikler veriyor ve onlara yol gösteriyordu. Üç yıl sonra açıktan davetin başlamasıyla toplumda bir gerginlik başlamıştı. Mekke müşrikleri bu davetin önünü kesmek istiyorlardı. Çeşitli gerekçelerle İslam dinine karşı çıkıyor ve ilk müslümanlara zulüm yapıyorlardı. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri bu daveti kabul edip Resulullah aleyhissalatu vesselamın hemen yanında olmak yerine, dünyevi bir takım endişeler, şahsi kin ve öfkeler nedeniyle, İslam dinine karşı olmayı tercih ettiler. Onlar, kendilerini diğer insanlar ile aynı seviyede gören, eşitlik esasını tesis eden bir dini kabul etmek istemiyorlardı. İslam hakim olursa, ellerindeki dünyalık menfaatlerini kaybedeceklerini görenler, bu mübarek dinin ve bu mukaddes dinin peygamberinin en büyük düşmanı olmuşlardı. Mekke müşriklerinin düşmanlıklarına rağmen, İslam dini yavaş yavaş bu şehirde yayılmıştı. İnananların sayısı gün geçtikçe çoğalıyordu. İman edenler, İki sefer Mekke'den Habeşistan'a hicret etmişlerdi. İslam dinini Arap Yarımadası'ndan Afrika'ya taşıdılar. Mekke, ticari, siyasi, dini ve sosyal bakımdan Arap Yarımadası'nın merkezi olduğu için, buraya gidip gelenler tarafından İslam dini bütün Yarımada'ya ve çevreye yayılmıştı. İslam dinini yaşama ve anlatma konusunda çok büyük sıkıntılar çeken kıymetliimiz cefakâr öncümüz, Rasulullah aleyhissalâtu vesselam'a en büyük desteği, hanımı Hazreti Hatice annemiz ve amcası Ebu Talip veriyorlardı. Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer'in Müslüman olmaları, müşrikleri iyice çileden çıkarmıştı. Buna karşılık müşrikler de, müslümanlara yaptıkları işkenceleri arttırmışlardı. Alay, hakaret ve fiili işkence döneminden geçen müminler, muhasara ile baş başa kaldılar. Azim, sebat ve sabırlarıyla da, bu badireyi atlattılar. Muhasaranın sona ermesinden sonra, Resulullah aleyhisselam, henüz rahat bir nefes almamıştı ki, aradarda gelen iki acı olay yüzünden yine üzüntüye kapılmıştı. Bu acı olaylar, onun kara gün dostu ve en büyük destekçisi olan, kıymetli eşi, anneciğimiz Hazreti Hatice'yi ve amcası Ebu Talib'i kaybetmesiydi. Bu iki vefat olayı muhasaranın kalktığı yıl olan, Bilset'in 10. yılına tekabül etmekteydi. 10 yıl içerisinde müşriklerin yaptıkları zulümler ve İslam'a karşı olan katı tutumları Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'den umudunu kesmesine neden olmuştu. Mü'minler ve müşriklerden oluşan iki toplum arasında gerginlik had safhaya ulaşmıştı. Ayrıya yıkılmaz duvarlar örülmüştü. Ona göre İslam dinini Mekke şehrinin dışına taşımanın vakti gelmişti. Çünkü Mekkeliler Resulullah aleyhisselamı anlamamışlar ve davetin önünü tıkamışlardı. Resulullah aleyhisselam Bilset'in 10. yılında Şevval ayında Mekke yakınında olan Taif şehrine hareket etmişti. Taif, Mekke'ye nazaran rakımı yüksek, arazisi de zirate elverişli olan bağlık ve bahçelik bir yerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın bu şehri seçmesinin nedenlerinden iki tanesini şöyle yorumlayabiliriz. Birincisi, Taif'te oturan Sakif kabilesi, İslam dinini kabul ederse, Kureyş, kabilesi de, Kureyş kabilesiyle başa çıkabilir. Diğer ise, Mekke'ye fazla uzak olmayan Taif şehri İslam'ı kabul ederse, Taif'li yeni mü'minler ile Mekkeli mü'minler birbirleriyle kolayca irtibat halinde olabilirlerdi. Peygamber aleyhisselamın dedesi Abdümuttalib'in akrabalarının, böylece Peygamber aleyhisselamın akrabalarının da kısmen Taif'te olmuş olması da bunu tetikleyen sebeplerden biri olmuştu. Resulullah Aleyhisselam'a Taif yolculuğunda evlatlığı Zeyd bin Harise refakat etmişti. Resulullah Aleyhisselam ve yol arkadaşı bu yolculukta binek hayvanı kullanmadılar. Taife yürüyerek gittiler. Resulullah Aleyhisselam'ın Taif'te kalış süresi kaynaklarımızda on gün ile bir ay arasında gösterilmekte. Resulullah Aleyhisselam Taife gelince, bir nezaket örneği göstererek, kabile reislerini şu sözlerle İslam'a davet etti. Ben size geldim ki, İslami tebliğde bana yardımcı olasınız ve bana muhalefet etmekte olan milletime karşı bana destekçi olasınız. Resulullah aleyhisselam bu ifadesiyle, Kureyş'e karşı kendisini destekleyecek bir kabile arayışı içinde olduğunu, Açıkça beyan etmekteydi. Bu kabilenin de Taif'te oturan Sakif kabilesi olması konusunda, konusundaki nokta tayinini de yapmıştı. Ama ne var ki, Taifliler de Mekkeliler gibi Resulullah Aleyhisselam'ı anlayamadılar. Kabile reisleri bu davete olumsuz cevap vermekle kalmayıp, ona karşı çok nezaketsiz ifadeler kullandılar. Resûlullah aleyhisselam da onlardan bir hayır gelmeyeceğini anladı ve oradan kendilerine şu sözleri söyleyerek ayrıldı. Bana söyleyeceğinizi söylediniz, yapacağınızı da yaptınız. Bari hiç olmazsa olup bitenler burada da kalsın, Mekkeliler duymasın. Rasulullah aleyhisselamın bu sözleri söylemesindeki amacı, Kureşlilerin bunu duyup da cesaretlenmelerine imkan vermemekti. Ne var ki söz konusu tayiflere işler insani karakterden nasip almamış kimselerden oldukları için Resulullah Aleyhisselam'ın talebine talebinin tam aksini yaptılar. Bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın arkasından sokak serserilerini, çoluk çocuğu ve köleleri salı verdiler ki her gittiği yerde Aleyhine propaganda yapsınlar. Bağıra çağıra hakaret etmeye, alaylı sözler söylemeye başladılar. Bu gürültü, patırtı sebebiyle, Resulullah aleyhisselamın etrafında büyük bir kalabalık toplandı. Bu kalabalık içinde, o ve yol arkadaşı, Utbe bin Rebiya ile Şeybe bin Rebiya'ya ait bir ağacın duvarına kadar sürüklendiler. İbn-i naklettiği bir rivayete göre, Rasulullah aleyhisselam, Taif'te sakif oğullarının zenginlerinden ve reislerinden her birine gitti. Ama hiçbirinden müsbet bir cevap alamadı. Hatta bu reisler ve soylular, kendi gençlerinin Rasulullah aleyhisselam tarafından saptırılacağından korkarak, ona ve davetine kulak vermediler. Ey Muhammed! Sen şehrimizden git ve açık arazide, hangi arkadaşın varsa onunla buluş diyerek, Resulullah Aleyhisselam'ı şehirlerinden uzaklaştırdılar. O da şehrin hudutları dışına çıkınca, taifli serserilerde de peşini bıraktılar. Acılar içinde kıvranan, ağaçlığın duvarına dayanarak bir üzüm ağacının gölgesinde oturup, olup bitenlerden dolayı içi kan ağlayan Resulullah Aleyhisselam, o an ellerini Rabbine açarak, şu niyazda bulunmuştu İbni Hişam'ın sirisinde gördüğümüz üzere. Ya Rab! Kimsesizliğimi, çaresizliğimi ve başkalarının gözlerinde küçük düşürüldüğümü sana arz ve şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim! Sen bütün zayıfların Rabbisin. ''Ve benim de Rabbimsin. Sen beni kime teslim ediyorsun? Bana kaba ve sert davranan yabancılara mı? Ya da bana galip gelme gücünü verdiğin bir düşmanıma mı? Allah'ım, eğer sen bana dargın değilsen, bütün eziyet ve işkenceler bana dokunmaz.'' Fakat senin mağfiretin bana nasip olursa ben daha da ferahlayacağım. Ben karanlıkta aydınlık yaratan ve dünya ile ahiret işlerini düzelten senin nurunun aydınlığına sığınıyorum. Ey Rabbim! Senin gazabın ve öfken bana gelmeden önce beni kurtar. Ben senin rızanı talibim. Ben senin rızana tabiyim. Senden başka hiçbir kuvvet ve kudret yoktur. Resulullah Aleyhisselam'ın şu mübarek duası, tüm masum ve mazlum coğrafyadaki kardeşlerimiz hakkında da tecelli olarak kabul görsün inşallah. Resulullah Aleyhisselam'ın taif dönüşü çektiği sıkıntının boyutlarını, Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayet şöyle açıklıyordu. Ey Allah'ın Resulü! Uhud savaşından daha fazla daraldığın bir gün oldu mu diye sorduğunda, o da şöyle buyurmuştu. Yemin olsun ki, kavmim Kureş'ten gelen birçok zorlukla karşılaştım. Fakat, onlardan akabe günü karşılaştığım zorluk hepsinden daha şiddetliydi. Şöyle ki ben Kureyş'ten gördüğüm eziyet üzerine Tayyip'e gidip hayatımın korunmasını Abdü oğlu İbni Abdü ile teklif ettiğim zaman o benim dileğime cevap vermemişti. Ben de kederli ve üzüntülü bir halde yüzümün istikametine Mekke'ye dönmüştüm. Bu üzüntüm Karnusselaib mevkiine kadar devam etti. Buraya varınca başımı kaldırıp göğe baktığımda, beni gölgelendirmekte olan bir bulut gördüm. Buluta dikkatle baktığımda, bunun içinde Cebrail'in bulunduğunu gördüm. Cibril bana nida etti ve şöyle dedi. Allah, kavminin senin hakkında dediklerini ve seni korumayı reddettiklerini muhakkak işitti. Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin. Bunun üzerine dağlar meleği bana seslendi. Selam verdi ve şöyle dedi. Ya Muhammed! Cibril'in bu söylediği bir hakikattir. Sen ne istersen emrine hazırım. Eğer Ebu Kubes ile Kuaykan denilen şu Mekke'yi çevreleyen iki yalçın dağı Mekkeliler üzerine kaplamamı, istersen onu da emret. Buna karşılık ne desindi saygıdeğer dinleyicilerim, Resulullah Aleyhisselam. Buhari'de, Camius Sahih'te, Bedül Hak 7 numaralı hadiste, Ebul Hüseyin Müslim bin El-Haccac sahih Müslim'de. Kitab-ı Cihad ve Siyer 111'de gördüğümüz üzere. Hayır, ben Allah'ın bu müşriklerin soylarından, yalnız Allah'a ibadet eden ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan, muvahhid bir nesil meydana getirmesini arzu ederim diyordu. Salat ve selam sana olsun ey kıymetlimiz. Rahmet Peygamberi olan Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman insanların helakini istememişti. Onların hidayete ermesi dünya ve ahiret saadetini elde etmeleri için gayet sarfetti. Rasulullah aleyhisselam’ın Taif seyahati şunu gösterir ki Mekke’deki kureş kabilesi neyse tayif’teki sakif kabilesi de aynıdır. İkisinin de İslam'a ve elçisine tahammülleri yoktur. Onların İslam dinini kabul etmeleri bir yana, İslami daveti bile tahammülleri olmadı. Hatta Rasulullah aleyhisselama işkence ve hakaret etme konusunda Sakif kabilesi mensupları, Kureyşlilerden daha ileri gittiler. Onların yaptıklarının benzerine Mekke'de bile rastlanmamıştı. Adı geçen her iki kabileden de umudunu kesen Rasulullah aleyhisselam, Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz, Panayırlarında ve ayrıca hac mevsimlerinde, Mina'da toplanan Arap kabilelerine dikkatini çevirdi. O daha önce de bu yerlerde halkı İslam'a davet ediyordu ama, bu kez davetin mahiyeti biraz farklıydı. Şöyle ki, Değişik kabileleri İslam'a davet etmekle kalmıyor, onların reis ve ileri gelenleriyle görüşüp, kendisine ve diğer Müslümanlara maddi destek sağlamaya çalışıyordu. Resulullah aleyhisselam bu reislere mealen, bakın Kureyşliler Allah'ın davetinin önünü tıkamışlar, sizin yardımınız olmadan davet işi hızlı yürümez oldu diyordu. Taif seyahati sonrası kendileriyle görüştüğü kabile reislerine şunu da söyledi. Bana eman verin ve beni destekleyin ki Allah'ın kelamını herkese iletebileyim. Resulullah aleyhisselamın kendisini kabilelere arz etmesi ve onları açıktan İslam'a davet etmesi esnasında, Ebu Cehil ve Ebu Leheb başta olmak üzere Kureyş'in pek çok ileri gelenleri, sürekli onu takip ediyor ve Arap kabilelerine onun davet ve telkinlerine kulak asmamaları için çağrıda bulunuyorlardı. Bu adamlar Resulullah Aleyhisselam'a taş ve toprak atıyorlar fakat o İslami davetini her zamanki gibi metanet ve ciddiyetle sürdürüyordu. Bu arada Resulullah Aleyhisselam Umre, ziyaret ve ticaret maksatlarıyla Mekke'ye gelen kişileri de hak dine davet ediyor, onların kendisini desteklemelerini istiyor ve mümkünse kendisini memleketlerine çağırmalarını teklif ediyordu. Onun görüştüğü kabilelerin listesine baktığımızda görüyoruz ki, saygıdeğer dinleyicilerim, Arabistan'ın doğu kıyısından batı kıyısına, güneyden kuzeye kadar görüşmediği ve temas kurmadığı tek bir güçlü kabile kalmamıştı. Resulullah aleyhisselam kendisini kabilelere arz ettiğinde çeşitli insanlarla görüşmüş, konuşmuş ve hepsini İslam'a davet etmişti. Bu görüşmeler esnasında birçok üzücü hadiseler meydana gelmiş. Gelmiş olmasına rağmen bazı sevindirici olaylarla da karşılaşmıştı. En sevindirici olanıysa, onun Akabe'de, Mina'da, yani Mekke'de hacıların şeytan taşıdığı yerin olduğu yerdeki Mina'nın cemalatın hemen çıkışında, istirahat edilen bugün Biat Mescidi diye bildiğimiz yerin olduğu alanda, Medine'li altı kişiyle buluşması olmuştu. Kureyş, Sakif ve diğer Arap kabileleri kendisini reddetmişlerken, Medineliler onu dinlemiş ve davetine kulak vermişlerdi. Aziz dostlarım, Medine-i Münevvere Hicaz bölgesinin Mekke şehrinden sonra ikinci önemli merkeziydi. Resulullah Aleyhisselam'ın hicretinden önce şehrin ismi Yesrib'ti. Yesrib Mekke'nin 473 kilometre kuzeyinde, üç tarafı dağlarla çevrilmiş Güney tarafı ovalık olan bir bölge. Şehir adeta çanak şeklindeki bir vadinin ortasında kurulmuş. Havası gayet hoş ve güzel olan şehrin etrafı hurma bahçeleriyle çevrili. Etrafında birçok arazi ziraate gayet elverişli. Mekkelilerin ticaretle meşgul olmalarına mukabil, Medinelilerin çoğu ziraatle geçiniyor. Kudüs şehrinin Romalılarca işgal edilmesi ve yıkılması üzerine birçok Yahudi kabilesi Hicaz bölgesine kaçmışlardı. Bu kabilelerin bir kısmı Hayber, bir kısmı da o zamanki adıyla Yesrib şehrine gelip yerleşmişlerdi. Yesrib'e yerleşenler, Kureyza oğulları, Taynuka oğulları ve Nadir oğulları kabileleri temelinde bazı küçük Yahudi kabileleriydi. Bu şehirde Yahudilerden başka Evs ve Hazreç adında iki Arap kabilesi de vardı. Yahudiler ticaret ve kuyumculukla uğraşırlarken Evs ve Hazreç ziraatle meşgul oluyorlardı. Milattan sonra 450 ya da 451 yılında Mağrib Settinin yıkılmasıyla Yemen'in maruz kaldığı sel felaketinden kurtulan Sebe kavmine mensup, Amr bin Amir adında bir şahıs, çoluk çocuklarını alıp ülkenin kuzeyine yerleşmiş. Oğullarından birisi olan Cüfne'nin soyu Suriye'ye yerleşmiş ve, Gassan ismiyle şöhret kazanmış. İkinci oğlu olan Harise ise, Hicaz'ın dağlık bölgeleri ve Deniz kıyısı arasında uzanan, Tihame adlı ovaya yerleşmiş. Onun çocukları ise, Huza ismiyle şöhret olmuşlar. Sa üçüncü oğlu Salebe'nin çocukları arasında Harise adında bir kişi varmış ki bunun da Kayle adındaki hanımından Evs ve Hazreç adında iki oğlu varmış. Evs ve Hazreç'in çocukları da gidip Yesrib'e yani bugünkü Medine-i Münevvere'ye yerleşmişler. Bu şehre daha önce Yahudiler hakimdi. Yahudiler uzun bir müddet Evs ve Hazreç'in çocuklarına, şehrin en güzel mera ve diğer yerlerine girme izni vermediler. Bu sebeple Evs ve Hazreç'liler, çaresizlikler içerisinde, şehrin dışında, verimsiz kurak ve çorak arazilerde kalmaya mecbur oldular. Geçimlerini zor sağlayabiliyor ve sürekli sıkıntı çekiyorlardı. Nihayet bunlar akrabaları olan Suriyeli gassanilerden yardım istediler. Gaseniler kuvvetli bir ordu ile gelip Yahudileri Medine'nin dışına çıkararak Evs ve Hazreç'i şehrin hakimi konumuna getirdiler. Kureyza ve Nadir oğulları adındaki adındaki iki Yahudi kabile şehrin çevresinde oturmaya mecbur kaldılar. Diğer Yahudi kabilesi Kaynuka oğulları ise Hazreç'in himayesine girip şehrin bir mahallesine yerleşmeye başardı. Yerleşmeyi başardı. Bu kabile biraz önce ismini arz ettiğim iki kabileden rakip iki kabilenin rakibi durumundaydı. İki kabilenin rakibi konumundaydı. Dolayısıyla söz konusu iki Yahudi kabilesi bu gelişmelere karşı harekete geçtiler ve Evs kabilesiyle anlaşma imzalayarak onların müttefiki oldular. Bundan sonra Evsila için tam 175 yıl Yahudilerle beraber aynı şehrin içinde ve çerçevesinde iç içe yaşamaları gerçekleşti. Bu arada söz konusu iki Arap kabilesi aynı soydan gelmelerine ve aralarında evlilik bağları bulunmasına rağmen cehalet yüzünden hem birbirleriyle sık sık çatışmaya giriyorlar hem de kendi müttefikleri arasında çatışmalar çıkarıyorlardı. Yahudiler de bu iki kabilenin birbirleriyle sürekli çatışma içerisinde olmalarını, kendi menfaatleri gereği sayıyorlardı. Böylece, Evs ve Hazreç arasında, 175 yıllık sürede küçük çatışmalar hariç, 11 tane büyük kanlı muharebe meydana gelmişti. Bu savaşların sonuncusu ise, hicretten 5 yıl önce, Bilset'in 8. yılı, Miladi 618 yılında vuku bulmuştu. Boğaz Muharebesi adı verilen bu savaşta, her iki tarafında kaybı çok büyüktü. Boğaz, Medine'nin hemen doğusunda, Baki kabristanlığını bilirsiniz, duymuşsunuzdur, hemen yan tarafında kalıyor. Hz. Muhammed izinde Hicaz haritası diye bir çalışmamı önceden de size bahsetmiştim. 2002 yılından beri, Günümüzde de sürekli Mekke'de, Medine'de, Cidde'de, Taif'te ve diğer coğrafyada Peygamberimiz Aleyhisselam başlamak üzere İslam ile alakalı notları e, online harita üzerinde işaretliyor, tarih bilgilerini not alıyordum. Arzu eden bu konumu göreceklerdir. Bu konum, bu mera, Kureyza oğullarının oturduğu bölgedeydi. Bu iç savaşta Evs kabilesinin reisi meşhur Usaid bin Hudayr'ın babası Hudayr'dı. Evs'in yanında, Kureyza oğulları ile Nadir oğulları yer almışlardı. Karşı tarafta ise, Hazretin reisi, Amr bin Numan ve kabilesi ile birlikte müttefiki olan Kaynık oğulları vardı. Muharebede Evs ve müttefikleri zafer kazanmıştı. Fakat her iki tarafta o kadar çok zayiat oldu ki, bundan sonra bu tür savaşlara imkan vermemeyi ciddi olarak düşünmeye başlamışlardı. Kendileri müşrik olan Evs ve Hazreç kabileleri dini bakımdan Yahudilerden de etkileniyorlardı. En azından onların dini inanç, amel ve kültürlerini yakından takip ediyor ve bazı konularda bilgileniyorlardı. Mesela ahir zamanda gelecek bir peygambere ilişkin haberleri, ilişkin bilgileri onlardan öğrenmişlerdi. Bu konuda Medine'deki müşrik Araplar, Mekke ve Taif'teki müşrik Araplardan daha çok şeyler biliyorlardı. İşte böylesi bir bilgi birikime sahip olan Medineliler, Akabe'de Resulullah aleyhisselamın davetiyle karşılaşmışlardı. İslam tarihi kaynakları, Resulullah aleyhisselam ile ilk kez görüşen kişinin, Süveyd bin Samit olduğunu ifade etmişlerdir. Hz. Süveyd radıyallahu an kabiliyeti, Yiğitliği, şiir ve edebiyatı sevmesi ve soylu bir aileye mensup olması nedeniyle Kamil lakabıyla tanınırdı. İbni Şam'ın siresinden, Taberi'nin tarihinden, İbni Keser'in siresinden gördüğümüz üzere, hasaten İbni Sa'd'ın açıklamasına göre, cahiliye döneminde halk arasında son derece zeki, akıllı, okuma yazması olan, Okçuluk ve yüzmede üstün bir yeteneğe sahip olan kişilere kamil lakabı verilirmiş. Hz. Süveyt bin Samit, Resûlullah aleyhisselama da, Resûlullah aleyhisselama akraba da oluyordu. Annesi Leyla binti Amr, Resûlullah'ın dedesinin annesi Selma binte Amr'ın öz kardeşiydi. Süveyt, Hac ya da Umre için Mekke'ye geldiğinde, Resulullah aleyhisselam kendisiyle görüşerek İslam'a davet etmişti. Resulullah aleyhisselamın davetini dinleyen Süveyd, Galiba bende olan sizde de vardır dedi. Resulullah aleyhisselam da, Sizde ne vardır diye sorunca Süveyd, Mecelle-i Lokman, Yani Lokman'ın hikmeti diye cevap vermişti. Bunun üzerine, Hazreti Peygamber aleyhisselam, Ondan Lokman'ın sözlerini okumasını istedi. Süveyd de Resulullah Aleyhisselam'ın isteğini yerine getirdi. Onu dinledikten sonra Peygamber Aleyhisselam sözlerine şöyle devam etti. Şüphesiz ki okuduklarınız iyi bir kelamdır. Ama bendeki kelam bunlardan çok daha güzel ve üstündür. Çünkü bende olan Kur'an'dır ki hidayet ve nur olarak Allah tarafından indirilmiştir. Bundan sonra Resulullah aleyhisselam Süveyd'e Kur'an'dan bazı bölümler okuyarak onu İslam'a davet etti. Kur'an'ın gerçekten güzel bir kelam olduğunu söyleyen Süveyd, daveti kabul ederek Mekke'ye döndü, Medine'ye döndü ve bir süre sonra Hazret kabilesi tarafından şehit edildi, öldürüldü. Öldürülme olayının Boğaz Harbi'nden önce olduğu, hatta hadisenin söz konusu savaşın sebebi olduğu yolunda rivayetleri bile i̇bn Saad'ın tabakatinde görebiliyoruz. Boğaz Harbi'nden önce evsin bir kolu olan Abdüleşal oğullarından bir heyet, Enes bin Rafi'nin başkanlığında, Hazreç'e karşı Kureyş'i kendi müttefiki yapmak üzere Mekke'ye geldi. Resulullah aleyhisselam bu heyetin geldiğini duyunca yanlarına gitti ve şöyle dedi: Siz uğruna geldiğiniz şeyden daha iyisini kabul etmek istemez misiniz? Evsiler bunu bunun ne olduğunu sorunca Resulullah aleyhisselam onlara şöyle cevap verdi: Ben Allah tarafından kullarına gönderilen bir elçiyim. Allah'tan başka hiçbir varlığa kulluk etmemeye, hiçbir şeyi ona ortak koşmamaya davet için geldim. Allah tarafından bana bir de kitap indirilmiştir. Bu sözlerden sonra Resulullah aleyhisselam onlara İslam'ın ana ilkelerini açıkladı ve kendilerine Kur'an'dan ayetler okudu. Söz konusu heyette yer alan İyas bin Muaz adında bir genç, okunan ayetleri dinledikten sonra şöyle dedi. Arkadaşlar, Vallahi bu dinlediklerimiz, Uğruna geldiğimiz şeyden daha iyidir. Heyetin başkanı, Bu gencin yüzüne bir tokat atıp, Kendisini azarladıktan sonra, Peygambere şöyle söyledi, Bu gibi konular için bizi bağışla, Çünkü biz buraya başka bir amac için geldik. Bunun üzerine İyas sustu. Resulullah aleyhisselam da oradan ayrıldı. Bu heyetin Medine'ye dönmesinden sonra, Boğaz, harbi patlak verdi. Kısa bir süre sonra İyas vefat etti. Ölüm anında yanında bulunanların ifadelerine göre, İyas son nefesine kadar Allah'ı zikretti. Onun için hamd ve tesbihte bulundu. Aynı kişiler, Mekke'deki görüşmeden sonra İyas'ın, İslam'ın bir neferi olarak Medine'ye döndüğünü ve Müslüman olarak öldüğünü beyan etmişlerdir. İbn-i verdiği bilgiye göre, Abdüleşel oğulları heyeti, Mekke'de Utbe bin Rebiyan'ın evinde kalmıştı. Utbe heyeti çok iyi ağırlamıştı. Muahede imzalanması teklifini ise, şöyle diyerek nazik bir şekilde geri çevirdi. Biz sizden çok uzağız, böyle bir şeye gerek duymuyoruz. İbn-i ri İbn rivayetine göre, İyas bin Muaz, Heyetin İslam'ı kabul etmesini teklif ettiği zaman heyet başkanı kendisini toprak, kendisine toprak atarak şöyle dedi. Sen neler konuşuyorsun? Biz buraya Kureyş'i düşmanlarımıza karşı müttefik yapmaya geldik. Sen de istiyorsun ki Kureyş'i düşman yapıp gidelim. Bu ifadelerden Arap yarımadasındaki kabilelerin İslam dinini neden kabul etmedikleri anlaşılmakta. Onlar Kureyş'i karşılarına almak istemiyorlardı. Anlaşılan Kureyş'in de bütün Arap yarımadasında gerçekten bir saygınlığı vardı. Resûlullah aleyhisselam bir set sonrası, 11. yılda yani miladi 620 yılında, hac mevsiminde değişik Arap kabileleriyle görüşmek üzere Mina tarafına yöneldi. Ve dolaşarak Akabe yakınlarında konaklamış olan Hazreç kabilesine mensup bir gruba vardı ve kendilerine, siz kimlersiniz diye sordu. Onlar da biz hazreç kabilesine mensubuz cevabını verince Rasûlullah aleyhisselam biraz oturursanız size bazı şeyler söyleyeceğim dedi. Onlar da peki olur dediler. Bunun üzerine Rasûlullah aleyhisselam yanlarına oturdu ve kendilerini Allah'a inanmaya davet etti. İslam'ın temel ilkelerini anlattı ve Kur'an'dan ayetler okudu. Resulullah Aleyhisselam'ı dinleyen Medineliler bunun üzerine şöyle dediler. Arkadaşlar, Yahudilerin kendisinden söz ettikleri ve geleceğini bekledikleri peygamber işte budur. Sakın onlar bizi geçmesinler. Bu sözleri söyleyen Medinelilerin hepsi sükunet ve ciddiyetle İslam dinini kabul ettiler. Daha sonra da şöyle dediler. İbni Şam'ın siresinde gördüğümüz üzere, Bizim milletimiz kadar geçimsiz ve iç çekişme ve çatışmalara giren ve çatışmalara giren başka bir millet yoktur. Biz milletimizi bu halde bırakıp buraya geldik. Belki de Allah sizin vasıtanızla onları birleştirir. Biz onlara gidiyoruz ve sizin bize öğrettiğiniz dini kendilerine anlatacağız. İnanın ki Allah onları sizin etrafınızda birleştirirse, sizin kadar kuvvetli bir başkası olmayacaktır. Bir rivayette Allah Resulü'nün şöyle dediği nakledilir. Rabbimin mesajını herkese iletebilmem için beni destekler misiniz? Onlar da şöyle dediler. Ey Allah'ın elçisi! Şehrimizde vuku bulan boğaz harbi henüz sona erdi. Şayet siz, Hemen şimdi şehrimize gelirseniz, halkın sizin etrafınızda toplanması zor olur. Şimdilik bizim oraya dönmemize müsaade edin. Umulur ki Allah, aramızdaki ilişkileri düzeltir, bize telkin ettiğiniz hususları onlara telkin edelim. Belki de Allah onları etrafınızda toplar. Böyle olduğu takdirde, sizden daha kuvvetlisi olmayacaktır. Öyleyse biz gelecek yıl, Hacı mevsiminde burada tekrardan buluşalım. İbn-i İshak ve İbn-i Sad birinci 1. Akabe beyatında Resulullah Aleyhisselam'a biat edenlerin şu altı kişi olduğunu ifade ederler. Ebu Ümame Es'ad bin Zürare radıyallahu Af bin El-Haris bin Rifa, radıyallahu anh Mrafi bin Malik radıyallahu anh. Kutbe bin Amir bin Hadide, radiyallahu an. Ukbe bin Amir bin Nabi, radiyallahu an. Cabir bin Abdullah bin Riab, radiyallahu an ve anhum. Birinci Akabe Biyatına katılanların sayısı ve isimleri hakkında farklı rivayetler olmasına rağmen İbn Hisak'ın bu arz ettiğim rivayetleri alimler tarafından genel kabul görmüş. Aziz dostlarım, saygıdeğer dinleyicilerim, sabırla lütfederek kulak vermeye devam buyuruyorsunuz yıllardır. Akabe'de İslam dinini ilk defa kabul eden Medineliler memleketlerine dönünce, İslam'ı tebliğ çalışmalarına başladılar. Bunun neticesinde, Medine'de her evde Hazreti Peygamber'in adı duyulmaya başladı. Ertesi yıl yani, Bilset'in on ikinci yılı miladi 621'de hac mevsiminde, Medine'den gelen on iki kişilik heyet, bir önceki yıl hazretçilerin beyat ettikleri aynı tepede, yani akabe mescidi de minada bulunan yerde, Resulullah aleyhisselam ile görüştüler. Söz konusu on iki kişiden beşi, bir önceki yıl Müslüman olanlardı. Onlardan, Cabir bin Abdullah ise bu yıl hacca iştirak etmemişti. Ancak bu yıl kendilerine ilave olarak katılan yedi kişiden beş tanesi Hazreç kabilesinden, iki tanesi ise Evs kabilesindendiler. Bunların isimleri ise şöyleydi. Hazreç'ten Muaz bin El-Haris bin Rifa'a, radıyallahu An, Zekvan bin Abdikays radıyallahu An. Übade bin Samit radıyallahu an, Yezit bin Salebe radıyallahu an, Abbas bin Ubade radıyallahu an, Efstense Ebul Heysem bin Tayhan radıyallahu an, Üveyim bin Saide radıyallahu an. bu Müslümanlardan aldığı biatın sözleri kaynaklarımızda şöyle naklediliyor. Bu biatı tazeleyelim yüreğimizde bu haftaki sohbetimizi öylece nihayete erdirmiş olalım saygıdeğer dinleyicilerim biz Medineli Müslümanlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız hırsızlık yapmayacağız zina yapmayacağız çocuklarımızı öldürmeyeceğiz kendi el ve ayaklarımıza iftirada bulunmayacağız yani hiçbir kimseye asılsız iftirada bulunmayacağız Hiçbir emri bil mağruf konusunda Allah Resulüne itaatsizlik etmeyeceğiz. Onun emirlerini dinleyip itaat edeceğiz. İster mali durumumuz iyi, ister kötü olsun, ister bu emirleri beğenelim, ister beğenmeyelim, isterse de bize başkaları tercih edilsin. Bu emirleri yerine getireceğiz. İdare işlerinde Allah Resulünün emir tayin ettikleriyle İhtilafa düşmeyeceğiz. Nerede ve hangi şartlar altında olursak olalım, hak söyleyeceğiz ve bizi kınayanlardan korkmayacağız. Allah Resulü buyurdu ki, Eğer siz bu sözlere bağlı kalırsanız, sizin için cennet vardır. İçinizden birisi yasak bir fiil işlerse, bu mesele Allah'a havale edilecektir. Allah isterse affeder, isterse cezalandırır. İbni Hişam'ın Siresinde 2. Cilt 75 ve 76'da İbn Sad'ın Tabakati 2. Cilt 220. Sayfada Taberi'nin Tarihi 2. Cilt 356. Sayfada Gördüğümüz Bu ifadelerle Rabbimizden Peygamber Aleyhisselam'a şehadetimiz vasıtasıyla yaptığımız biate sadık bir ömrü bize ikram etmesini niyaz ediyoruz. Selam olsun Allah Resulü'nün kutlu ve mübarek ve mükerrem hayatındaki derslerden sadece bir tarih satırındaki yaşanmışlıklar gibi bahsedenlerden olmayıp hayatını o hayatla özdeşleştirmeye çalışanlara. Selam olsun şu anda bizi Amerika'dan Kanada'dan, Almanya'dan İngiltere'den, Arabistan'dan Dubai'den Kuveyt'ten, Japonya'dan, Rusya'dan, Tokyo'dan, Çin'den, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden, internet vasıtasıyla her yerden dinleyip, gönüllüyle Resulullah'ın şu mübarek iklimine hicret edenlere, selam olsun, Nefs Mekke'sinden, Gönül Medine'sine hicret edenlere. Bu haftaki radyo sohbet programımızı da burada tamamlıyoruz. Dualarınızda olabilmek en büyük nimettir bizim için tek bir kelimeyi bile paylaşabilip katkı sağlayabiliyorsak ne büyük nimettir bize. Bize www.adnansensoy.com web sitemden ve sosyal medyaların Adnan Sensoy uzantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.